Kur'an-ı Kerim çokça ayette ibadet kavramını başkaları içinde kullanır. Söz gelimi taûte ibadet. Kur'an-ı Kerim der ki: Ve lәzîne çtene bu taûte en ya ve enabu ila Allah lahım ul büşra f-büşr ibad. El ahsana. Taûte kulluktan, taûte ibadetten sakınıp da Allah'a yönelen her şeyini Allah'a has kılan insanlara müjdeler var. O sözün en doğrusunu Kur'an'ı dinleyip de ona uyanlara müjdeler ver denilir. Tağuta ibadetten bahsedilir bu ayette. اَنْ يَعْبُدُوهَا Ona ibadet etmek. Başka ayetleri de vurgulayayım birkaç ayet daha ifade edeyim. Daha netleşsin. Kul Ya eyyuhel kafirun La abudu ma tabudun De ki Ey kafirler Tapmam sizin taptıklarınıza. Ben sadece namaz kılıp başka hayatımda sizin gibi başka ilahlara yönelmem. Başkalarının emir ve yasaklarına uyarak hayatımı ibadet haline başkalarına ibadet ediyor noktasına getirmem yine bir başka ayet söyleyeyim beraberce izah edeyim Yasin Suresi 60 ayet bu ele Ahet İleyküm ya beni Adem El tablu şeytan İnahuule ku alu bin Ey Adem oğulları Ben sizden söz almadım mı Şeytana ibadet etmeyeceksiniz diye ve eniybuduni haza sıratum müstakim 61. ayet. Ve bana ibadet edin şeytana değil. Doğru yol bana ibadettir. Şeytana ibadet etmeyin. Müslümanım diyenlerden kim şeytana ibadet eder ki diyebilirsiniz? Kim Tağut'a ibadet eder ki diyebilirsiniz? Müslümanım diyenlerden kim kafirlerin taptıklarına tapar ki diyebilirsiniz ama yanılırsınız Kur'an ibadet kavramını Allah'ın dışında kullandığı yerlerde itaat anlamında kullanıyor tağuta itaat tağuta ibadettir şeytana itaat şeytana ibadettir kafirlere itaat kafirlere ibadettir. Allah'a itaat, Allah'a ibadettir. Hangi konuda olursa olsun. O yüzden tağutlara itaat ederken, kafirlere itaat ederken, Allah'a isyan edip, şeytana itaat ederken, bilmiş olalım ki, onlara ibadet ediyoruz. Ve ibadeti Allah'ın dışında en küçük çapta Allahla beraber veya Allah'tan başka birine yöneltirsek mümin olma gibi bir ihtimalimiz söz konusu olmaz. Allah'ın kullarından iki temel hakkı vardır. Kulların Allah'a karşı borçlu olduğu Allah'ın hakkı olan iki temel hak. Birisi insanların Allah'ı Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaları, ikincisi sadece Allah'a ibadet, kulluk yap.